Evet, evet hocam, rızık temini noktasında, yani e, tabi bakmakla görmek arasında farklar var. Şengül Hanım da e, görmüş, ben de öyle anladım. Bir farklılık e, var or ortada. E, evet. kuşları, kuşların rızkını temin ettiği gibi insanlar da acaba kendileri için belirlenen rızık peşinde mi koşuyorlar? E, elbette. El er rızkü Allah. E, rızık Allah'tan ve Allah rızzâku zül kuvvetil metindir. Evet. Yani rızkımızı veren o. Ama bu dünya hayatında rızkı, e, ihsanı e, bir kısmına belli bir ölçüye göre vermiş Rabbimiz. Bir kısmına daha fazla vermiş. Ve rızkını, e, sahip olduğu dünya malını diğerlerinden fazlaca verdiğimiz insanlar olabileceği gibi daha az verdiğimiz veya kıstığımız belli bir ölçüye göre verdiğimiz insanlar da var. Hayvanlarda var bunun içinde kuşkusuz. Dolayısıyla bu bir insanların işte çok mal mülk bakan mevki, rızık verilenlere sizin farklı bakmamanız gerekir. Bunu da bize dinimiz söylüyor. Elbette biz tevekkül de bu rızık deyince tevekkül kavramı da akla geliyor. Yani hayvanlarda bizim için çok örnek var, ibretler var. Eğer Sabahleyin daha gün doğmadan, rızıkları için yuvalarından çıkan, didinen, rızkını arayan hayvanlar, kuşlar. Onlar gibi siz tevekkül etseydiniz, Allah size neler neler yağdırırdı. Elbette onlar da bizim için ibretler. Ne yapıyor? Hiç bir kuş, bir karınca e, tabiatta böyle tabi caizse yan gelip yatmıyor değil mi? Sürekli bir iş, arayış, faaliyet içerisinde. Biz de öyle olmamız Yani biz de insan. öyle olmalı. Rızkımızı arayacağız. Yoksa gökten ne altın yer, ne gümüş yağar. İnsan rızkını arayacak, çalışacak, sebeplere yapacak. Ama son tahlil elbette rızkı veren Allah'tır. Kimisinde işte hayvanlara da insanlar eliyle veriyor. Bir şekilde. Evet. Sebepler sonuçlar yani, ilişkisi. Evet.